Ben e, sevgili dinleyiciler Tuncay Koç'u kısaca tanıtayım. Tuncay Koç e, ekoloji davalarına e, özellikle bakan bir avukat arkadaşımız. Daha çok Akdeniz bölgesinde. Oradan da birçok e, sahada birlikte karşılaşıyoruz. Birlikte çalışmalarımız oluyor. Ama tabii Türkiye genelinde de e, elinden ne gelirse yapıyor benim bildiğim kadarıyla. E, Tuncay de ben bugün e, Can Atalay'ı konuşmak istiyorum. Ben... Can Atalay hem sosyal hem de ekolojik davalara bakıyordu. Gezi'nin de önemli isimlerindendi. Sosyal ekolojik yaşamı korumak için hukuki yoldan mücadele veren bir insanın özgürlüğünün bu kadar kısıtlanmasının... Hani sen nasıl değerlendiriyorsun? Niye bu bu kadar böyle e, üzerine gidiliyor Can Atalay'ın? Yani Birçok insan şu an merak ediyor benim anladığım kadarıyla. Can Atalay neden cezaevinde? 2018'den beri bildiğim kadarıyla cezaevinde değil mi? Yok. Can 2022 Nisan 25'te tutuklandı. Dava 2018 sonunda açıldı ama e, Gezi davasında başta tutuklu değildi. Kararla beraber tutuklandılar. Gezi davası mücella yapıcı, işte Tayfun Kahraman e, Can Atalay 25 Nisan 2022'de cezaevine girdi. Dolayısıyla bir yıl Üç aydır Gezi davasından tutuklular. Türkiye'de Can Atalay niye tutuklu? Aslında cezaevlerinde biliyorsun birçok masum insan var. Özellikle siyasi davalar dolayısıyla diyelim. Suçların, adi suçlar dediğimiz yani işte yan kesicilik, zimmet, darp, silahla yaralama, bu tür işlerde devletimiz çok kolay. Cezayı az veriyor, tutuklamıyor. Bu tür işlerde yani sosyal hayatı felce uğratan ama insan canını hayatına kast edilen davalarda devletin yeteri kadar bir önlemi baskısı yok. Fakat siyasi davalar dediğimiz davalarda kaşın üstünde gözün var desen, tweet atsan, ortaya çeksen hemen tutuklanıyoruz. Burada Türkiye'nin son 10 yıldır girdiği bir dar boğaz var, hukuksuz bir dar var. Buradan çıkamıyoruz. Siyaset daha çok ilgilenen herkes bu tehditler altında, bunun sonucu olarak da insanlar konuşmaktan imtina ediyor, eylemi, eylem yapmaktan imtina ediyor. Yani siyasi iktidar almak istediği sonucu almış oluyor. Bunun üstüne bir de can Atalay gibi. Aktivist bir insana eklediğimiz zaman devlet nezdinde, iktidar nezdinde tehlikesi kat kat Şimdi Can'ın yaptığı işlere bakarsak, bir kere İstanbul'da Sosyal Hakları Derneği yönetim kurulunda o dernek İstanbul'da kentsel dönüşüme karşı çok sayıda dava yürütmüş bir dernek. İmar planlarına karşı yine çok sayıda davaları var. Can Atalay baştan beri 302 madencinin katledildiği evet. Soma davasının evet. avukatlarından aynı davada Çağdaş Hukuksular Derneği Başkanı Selçuk Kozaçlı da vardı. Onu da almamız lazım. Evet. Çünkü evet. o davalardan sonra Selçuk da 2016 sonu 2017'de cezaevine girdi. Hala o da tutuklu. Can'ı takip etti. Ermenek tofkısı davası var. Yine bir maden kazasıydı. Çorlu Dağı, Alaca da, e, ihmal nedeniyle yanan bir yurt vardı orada ölen çocukların avukatı. Geç birkaç yıl önce Hendek'te hava patlaması oldu orada da ölen işçilerinin avukatı. Ve en önemlisi, hiç unutmamamız lazım Gezi Parkı davasının avukatı. Evet. Gezi Parkı davası taksim topçu kışlasına yapılmak istenilen. AVM nedeniyle Cam burada hem ima planlarına karşı davalar yürüttü hem Gezi isyanında Taksim platformun e, yürütücülerinden biriydi. Gezi davası, pardon e, Gezi isyanı bizim açımızdan toplumun yüz akı bir isyanı bir haysiyet ayaklanması. O ayaklanmalara, o gezi protestolarına, Türkiye yaklaşık emniyet kayıtlarına göre 4 milyon insan katıldı. İstanbul'da günlerce yüz binler sahaya çıktı, Taksim'de eylem yaptı, Gezi Parkı direnişlerine katıldı ve Gezi'den sonra birçok dava açıldı ama bunlar beraatlı sonuçlandı ya da çok küçük i̇şte mala zarar verme gibi er, yapılan test edildiysen çok küçük davalar oldu. Çoğu beraatle sonuçlandı. Özellikle devlete karşı suçlar yönünden hiçbir şey çıkmadı orada. Yani o davalar beraatle sonuçlandı. Fakat Gezi'den tam 6 yıl sonra canların yargılandığı bu dava gündeme geldi ve birden anayasayı ortadan kaldırmak Devleti ortadan kaldırmakla suçlanarak çok ağır bir iddianame hazırlandı fakat iddianamenin çok büyük bir eksikliği vardı ortada bir eylem yok. E, yapılan işler e, anayasal haklarını kullanan konuşma özgürlüğü, protesto özgürlüğü e, bunlardı ama ortadan hukuk kalkınca işte iktidarın buna ihtiyacı vardı toplumu sindirmek Cezaevinde gezi davasının önce tutuklu olan Osman Kavala vardı. Osman Kavala'nın yanına gezi davasında Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mücella Yapıcı gibi diğer arkadaşlar eklediler. İlk yargılamada da beraat ettiler. Evet. Ama itirazla üst mahkeme, istinaf mahkemesi burada eksik inceleme var dedi. Ben cezalarını da demeydi. Bazı eksik incelemişsin. Bunları incele tekrar bir karar kur dedi. Bunun üzerine canlılar tekrar 2021 yılında yargılanmaya başladı ve çok hızlı biçimde 2022 yılında karar açık. Yani canı, Can Atalay'ın şu anda cezaevinde olmasının, tutuklu olmasının nedeni gezi davası. Ama gezi davasının biz gerçek bir dava olmadığını biliyoruz. Bir anti hukuk davası, bir düşman hukuku davası toplumu oradan bir sindirme üzerine kurulmuş. Bir dava, tamamen siyasi bir dava. Zaten iktidarın geziye bakışı da o günleri hatırlarsan öyleydi. İlken e, e, doğaya karşı yapılan suçlar İstanbul'da yeşil sahanın kalmaması, işte üçüncü köprünün, e, Kanal İstanbul'un yapılması falan değil. E, buna isyan edenleri doğrudan terörizm ilişkilendirmeye kalktılar. Tabii medya organları, devletin tüm aygıtları iktidarın elinde olduğu için bazı yurttaşlar da buna inanma eğiliminde e, duruyor. Medyayı kim kurarsa, toplumsal algıyı kim yönetirse, daha doğrusu toplumsal hegemonya kim hakim olursa onu geçerli oluyor. Bu topraklarda da devlet çok güçlü. E, sivil toplum olarak yeteri kadar örgütlenemiyoruz demek ki. Bu yanlış algıyı, bu hukuk dışı algıyı bir türlü kıramıyoruz. Ve gezi davası hükümle sonuçtan, kesin hüküm değil ama yani mahkeme ilk derece mahkemesi karar verdi. İstinaf önce bozmuştu, sonra çok kısa sürede onayladı. Şu anda dosya yargıta. Ve istinaf mahkemesinin o dosyayı inceleyip de bu kadar kısa sürede karar vermesi çok mümkün değildi. Çok kısa sürede e, gizi davasını onayladı. Biz bunun okunmadığını düşünüyoruz. Zaten okulsa da yapılacak bir şey Bu yukarıdan verilen talimatlarla giden davalar. Siyasi davalarda biz hukuk aramayalım. Son 10 yılın pracı bunu bize gösterdi. Daha önceden de var Bu Ergenekon davalarından itibaren başlayan bir süreç ki 2009'dan beri Türkiye tarihinde hukuk hep böyledir zaten. İktidar kimdeyse ona göre hukuk kendini Kesinlikle. dizayn eder. Ama son 10 yıldır hiç bu kadar da e, paçavraya dönmemişti Türkiye'de hukuk. O yüzden de şu anda bu toplumsal davaların sürükleyicilerinden, Gezi'de ön plana çıkan aktörlerden, avukat Can da maalesef Gezi davası kapsamında tutuklu bulunuyor Silivri Cezaevi. İşin tuhaf tarafı şey değil mi? O dönem e, en üst düzey yetkililer... E, Gezi protestolarındaki o e, hani Tayfun kahramanların, Can Atalayların, Mücella yapıcıların olduğu insanlarla e, en üst düzey görüşmeler de gerçekleştirdi. Hani bir devlet e, terörist olarak gördüğü insanlarla masaya oturması herhalde değil mi? Yani Tabii burada, ki. E, Adam... sivil itaatsizlik hakkını kullanan ya da işte demokratik gösteri hakkını kullanan insanların sözcüleriyle görüştü sonra o sözcüler bir şekilde düşman ilan edildi. Böyle Terör, terörist olarak ilan edildiler organizatör olarak ilan edildiler halbuki dediğin gibi milyonlarca insan birçok kentte e, İstanbul dışında da sokağa çıktı sokağa çıkılmayan kent kalmadı diye hatırlıyorum ben doğru ee, galiba 81 ilde sadece Bayburt'ta gösteri yapılmadı kubasına düşmüştü işte emniyet e, istatistiklerinde yaklaşık 4 milyon insan eylemlere katıldı 5000 de gözaltı oldu söylendi. Şimdi gözaltı var ama gezi davasına bakıyorsunuz sadece 16 kişi yargı. Yani bu 16 kişi mi anayasayı eee iptal edecek, ortadan kaldıracak? Ve hangi silahlar var onun? Nasıl hiçbir şey. hiçbir şey yok. Bir de şimdi milletvekili seçilmesine rağmen hala içeride Can Atalay. Yani bu bu bir insan hakları sorunu olarak da önümüze geliyor değil mi? Yani bu konuda çalışma yapan sivil toplum örgütleri var mı? Ya da varsa ne tür bir çalışma içerisindeler? Bir kampanya falan? Çünkü bence insanlar şu anda şeyi çok merak ediyor. Hani Can Atalay milletvekili seçildi ama neden çıkamıyor? Çıkması gerekmiyor muydu? Asıl amaç da o evet. değil miydi? İşte aday göstermesi. Haklı sorular bunlar. Hemen kısaca cevaplayalım. Şimdi. Genel hükümlü olmadığı için hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadığı için milletvekili e, olabildi. Ada gösterildi. YSK kabul etti, seçildi. Hatay'ın e, halkı tarafından milletvekili olarak meclise gönderildi. YSK da seçim sonuçlarını 30 Mayıs tarihli resmi gazetede açıkladı. Bu açıklanmasının ardından Hatay Yüksek e, İl Seçim Kurulu'ndan mazbata alındı ve 2 Haziran'da Can atalay mecliste kaydını yaptırdı. Mecliste milletvekili olarak kaydı var canım. Bir yasal an gel yok. Ve anayasa 83. maddeye göre hükümlü olmayan bir kişi bu durumda derhal serbest bırakılması lazım. Hukuki prosedür devam ediyor. Ama bırakılmıyor. Bırakılmaması da burada bir suç. Anayasanın 83. maddesinin ihlal anlamını taşıyor. Bu da yine Bizim Türk Ceza Kanunu'na göre bir kişi özgürlüğünden yoksun bırakma suçuna gidiyor. Aslında şu anda Yargıtay Başsavcılığı suç işti. Ceza Kanunu 109. maddeye göre bir yıldan başlayan cezası var. Eğer bunu kamu görevlisi istiyorsa iki katına çıkıyor ceza. Ee, 30 Mayıs'ta YSK masbata verildi dedik. YSK kesin karar açıklandı. 2 Haziran'da Can Atalay Meclisi başvurdu. Demek ki en geç 5-6 Haziran gibi gereken yazışmaları yapalım. Can Atalay'ın serbest bırakılması. Serbest bırakılmaması, yargıtayın bu ana, e, kanunlara uymaması. Bu da bize şunu gösteriyor yine. Başta konuştuğumuz gibi bir anti hukuk var. Ortada bir düşman hukuku var. Ben istediğime kanunu uygularım, istemediğime uygulamam. Bende diye bir yargı sistemiyle karşı karşı. Şey, öyle bir yargı de olmayacağı için o zaman karşımızda bir devlet yok diyebilir çünkü devlet kanunları herkese eşit uygulamak zor. Eğer adalet yoksa ortada devlettir. Şu aşamada bir güç gösterisi de, karşı karşıyız. Canatlıyı içeriye tutmakla saray rejimi bize diyor ki kanunları ben uygularım size verdiğim kadar kanun var, bunun dışında bir şey yapamazsın. Hadi elinden ne geliyorsa yap diye topluma bir göz veriyor. Ama toplum bu gözdağını yeteri kadar biz de karşılayamadık. Ne yapılıyor diye sormuştun. Partisi tarafından çeşitli girişimler yapıldı, eylemler yapıldı, dilekçeler verildi. Çeşitli sivil toplum dernekler tarafından açıklamalar yapıldı. Küçük çaplı eylemler yapıldı ama eylemleri bütemedik maalesef. Barolardan açıklamalar geldi. Avukat örgütleri de Can Atalay'da bir avukat olduğu için hala çeşitli e, görüşmeler, eylem, yapmak için görüş, görüşüyorlar. E, yine imza kampanyası açıldı King York üzerinden. Onun çevreci avukatları, çeviriverik ekoloji kitap avukatları bir kampanya düzenledi. Kampanya bu hafta sonu, sona erecek. E, o imzalarda yargıtaya sunulacak. Bunu da buradan duyuralım. Ama bunlar tabi yetersiz kalıyor. Çünkü ortada basın açıklamasıyla ya da birkaç eylemle yola gelecek bir iktidar yok. Öyle bir hukuk anlayışı yok. Bunu topluma da yayamıyoruz maalesef. Toplum hukuk istemedikten sonra, e, bu güç irade ortaya koymadıktan sonra egemenler de hareketçsiz kalacaklar. Çünkü bu bir artık güç savaşına dönüyor. Yani ortalık, evet bir hukuk yok ama kanun açık, maddeler açık uygulanması gerekiyor. Anayasa Mahkemesi'nin buna verdiği kararlar vardı herhalde. Şimdi Adalet Bakanı, yeni atanmış Adalet Bakanı, atanmıştır diyorum artık Adalet Bakanları'ndaki seçim, Saray Tekbakan'a seçiyor. Yeni anayasa e, düzenine göre. Şimdi e, görevi gelir gelmez dedi ki, anayasanın 83. maddesi var ama orada da işte 14. maddeye gönderme yapıyor. 14. madde ne? E, 83'ün istisnası. Orada e, diyor ki 83'e ben orada okumak istiyorum. İkinci, bakanın istisna <gülüyor> dediği durumu, seçimden önce veya sonra bir suç istediği izleyicilen milletvekili meclis kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez falan. Fakat anayasanın 14. maddesindeki durumlar bu hükmün dışındır. Anayasa 14 ne diyor? İşte devletin ve milletin dokunulmaz bütünlüğüne karşı bir eylemde bulunamaz. Ama bunu anayasa 14 herhangi bir e, saymıyor, sayamaz zaten anayasal e, bir düzen içinde. 14. madde e, devlet, ülkes, milleti, bütünmez, bütün bozmayı insan hakkında yani demokratik bir de kalmaman şefa için kullanılamaz. E şimdi anayasada suç olarak bunu sayamazsanız 83. maddeyinin istisnası da boşta kalır. Bu bir yasaya gönderme yapmalı. Yasada açık. Türk Ceza Kanunu Anayasa Mahkemesi'nin de buna ilişkin verdi. müdürden çok sayıda karar var. Birisi Enis Berberoğlu kararı, birisi Sabah Tümcel kararı, Leyla Güven kararı var. En son Ömer Faruk Yergerlioğlu kararını verdi. Ömer Faruk Yergeroğlu'da da terör örgütü pro yaptığı için ceza e, verdiler. Milletvekilliği düşürülmüştü, Anayasa Mahkemesine gidildi ve Anayasa Mahkemesi orada seçme ve seçilme hakkının bu ihlalidir dedi. Can ilgili bu da uygulama kesinlikle. Yani orada Adalet Bakanlığı'nın söylediği her iki argümanda yanlış. Ortada kesinlikle var ne Anayasa 14'le e, dokunulmazlıklar, seçilen milletvekilinin görevinin yerine getirilmesi engellenebilir. Çift yönlü bir hata. İşte Türkiye'deki hukuk düzeni bu. İki yanlışı birden söyleyen bir adalet bakanının e, emri altında çalışan bir yargı sistemi var diyelim. Evet, yargı bağımsız diyoruz. Ne kadar bağımsız? Buna ilişkin sesler daha çoğaltılmalı. Eylemsellikten yapılmalı. Muhalefetin en büyük hatası özellikle ana muhalefeti. Türkiye halkanı. Sokaklardan çekmesiydi. Sandığı bekleyin, sandığı bekleyin diyerek bir muhalefet örülmez. Bunu çok defa gördük. Halkı pasifize ederek sanki her şey çok düzgün istiyormuş, yasalara uygun bir demokrasimiz varmış gibi. Evet. Evet. Halkı sokaktan çekerseniz eğer muhalefet şansınızı yitirirseniz şu anda bir muhalefetsizlik dönemindeyiz. Bunu tekrar canlandırmamız lazım. Radikal muhalefete tekrar canlandırmamız lazım. Sokakları tekrar almamız lazım. Protesto hakkına düşünce özgürlüğü hakkımızı sonuna kadar kullanmamız Nurman Numan Kurtulmuş'un söylediği bir şey vardı. Benim dikkatimi çekmişti. Ben, ben Can Atalay'ı içeriden nasıl çıkarayım gibi bir şey söylemişti. Yani Numan Kurtulmuş'a mı kalıyor bu işler? Bana çok tuhaf geldi. Hani bir demokratik anayasal hukuk devletinde sonuçta bunların bir teamülü vardır değil mi ona göre işte az önce dediğin gibi işte o evet. e, 83. madde neyse işte ona göre hareket edilir e, Numan Kurtulmuş böyle sanki o istese çıkarabiliyor istemese çıkaramıyormuş gibi böyle bir tuhaf bir açıklama yapmıştı bana çok tuhaf gelmişti yani. Şimdi, Numan Kurtulmuş'un yapması gereken mecliste seçilmiş bir milletvekili var e, yargıtaya yazı yazacak e, bu kişi milletvekilidir bunu niye içeride tutuyorsunuz diyecek anayasa 80. I. Söyleyecek bu kadar. Serbest bırakın falan demeyecek. Öyle bir yetkisi yok zaten. Evet, Talimat evet. falan vermeyecek. Sadece anayasa için uygula diyecek. O kadar. Evet. Yani ben nasıl çıkarayım derken hani ben de çıkarmak isterim de gücüm yetmiyor gibi böyle duygusal <gülüyor> şeyli böyle Gücü yetmiyorsa onu aşan güç nedir Türkiye'de? <gülüyor> <gülüyor> tek tek icadı var. Evet. evet. <gülüyor> Ee, süremizin neredeyse sonuna geldik Sö söylemek istediğin yapmak istediğin bir çağrı var mı son sözlerini alalım sonra müzik anonsumuzu da kapatacağız bir de şey evet, Validebağ e savunmasının da savunucularının avukatlığını yapmıştı değil mi ee, Can Ataray, yanlış hatırlamıyorsam duyamadım orayı imdialayayım Validebağ korusunun e evet, evet Validebağ'da da, da vardı hatta Cerattepe Altın Madeni davasında da vardı Çorlu tren kazası Tabii, tabii, çok için. sayıda sosyal dava, atladım yani bazı dava alırsaydım ama evet, evet. birçok dava var mutlaka, Canıklay'ı takip etti. Şimdi e, halkın iradesi eğer gerçekten bu toplum için önemliyse, iktidar da daima bunu söylüyordu, halk iradesi açıkçası söylenir diye, Hatay halkının oylarıyla seçilmiş bir milletvekiline siz içeri tutamazsınız. Bu demokrasiye de aykırıdır. Programda anlatmaya çalıştım. Hukuki düzene de, hukuk metinlerine de aykırıdır. Bir an önce tahliye edilmesi ve mecliste çalışmaya başlaması lazım. Bu bunun için de toplumun daha fazla ses çıkarması, özellikle de duyarlı kamuoyunun sadece tweet atmakla, bir basın açıklaması metni imzalamakla değil, eylemliliklerle bunu göstermemiz lazım. Çünkü bugün anayasalaya sahip çıkamazsak yarın hiç kimseye sahip çıkamayacağız işimizde bunun çok hatalı örneklerini gördük. sesimizi daha çok yükseltmeliyiz. Demokrasi talebimizden, hukuk talebimizden asla vazgeçmemeliyiz. Canataya özgürlük, canın yeri meclis. Teşekkürler ağzına sağlık programa katıldığın için. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, daha özgür günlerde hep beraber daha umutlu, ekolojik, özgür yarınlarda yine programlar yaparız. Evet tamam senin bu çok güzel temennilerinle kapatalım. Sevgili dinleyiciler Zülfü Livaneli'den ey özgürlükle veda ediyoruz. İki hafta sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.